10. işaret. İblisin en mühim bir desisesi, kendini, kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Şu zamanda, hususan maddiyyunların felsefeleriyle zihni bulananlar, bu bedihi meselede tereddüt gösterdikleri için, şeytanın bu desisesine karşı bir iki söz söyleyeceğiz, şöyle ki. İnsanlarda şeytan vazifesini gören, cesetli ervah habise habise müşahede bulunduğu gibi, cinniden cesetsiz ervah-ı habise dahi bulunduğu o kat'iyettedir. Eğer onlar maddi ceset giyseydiler, bu şerir insanların aynı olacaktılar. Hem eğer bu insan suretindeki insi şeytanlar cesetlerini çıkarabilseydiler, o cinni iblisler olacaktılar. Hatta bu şiddetli münasebete binaendir ki, bir mezheb bir batıl hükmetmiş ki, insan suretindeki gayet şerir ervah-ı habise, öldükten sonra şeytan olur. Malumdur ki ala bir şey bozulsa edna bir şeyin bozulmasından daha ziyade bozuk olur. Mesela nasıl ki süt ve yoğurt bozulsalar yine yenilebilir. Yağ bozulsa yenilmez, bazen zehir gibi olur. Öyle de mahlukatın en mükerremi, belki en alası olan insan eğer bozulsa bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur müteaffin maddelerin kokusuyla telezzüz eden haşerat gibi ve ısırmakla zehirlendirmekten lezzet alan yılanlar gibi dalalet bataklığındaki şerler ve habis ahlaklar ile telezzüz ve iftihar eder ve zulmün zulümatındaki zararlardan ve cinayetlerden lezzet alırlar. Adeta şeytanın mahiyetine girerler. Evet, cinni şeytanın vücuduna kat'i bir delili insi şeytanın vücududur. Saniyen, 29. sözde yüzer kat'î ile ruhani ve meleklerin vücudunu ispat eden umum o deliller şeytanların dahi vücudunu ispat ederler. Bu ciheti o söze havale ediyoruz. Salisen kainattaki umuru hayriye'deki kanunların mümessili nazırı hükmünde olan meleklerin vücudu ittifak-ı edyan ile sabit olduğu gibi umuru şerriyenin mümessilleri ve mübaşirleri ve o umurdaki kavani'nin medarları olan Ervahı habise ve şeytaniye bulunması hikmet ve hakikat noktasında katidir. Belki umuru şerriye de bir perdenin bulunması daha ziyade lazımdır. Çünkü 22. sözün başında denildiği gibi herkes her şeyin hüsnu hakikisini göremediği için zahiri şerriyet ve noksaniyet ciyetinde halik zülcelale karşı itiraz etmemek ve rahmetini ittiham etmemek, ve hikmetini tenkit etmemek, ve haksız şekva etmemek için, zahiri bir vasıtayı perde ederek, ta itiraz ve tenkit ve şekva, o perdelere gidip, halikı ı Kerim ve Hakîm-i Mutlaka teveccüh etmesin. Nasıl ki, vefat eden ibadın küsmesinden, Hazreti Azrail'i kurtarmak için, hastalıkları ecele perde etmiş. Öyle de, Hazreti Azrail'i aleyhisselam, kabz-ı ervaha perde edip, ta merhametsiz tevevhüm edilen o haletlerden gelen şekvalar, Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmesin, öyle de, daha ziyade bir katiyetle şerlerden ve fenalıklardan gelen itiraz ve tenkit, Hâlık-ı Zülcelâle teveccüh etmemek için, hikmet-i Rabbaniye, şeytanın vücudunu iktiza etmiştir. Rabian, insan küçük bir alem olduğu gibi, âlem dahi büyük bir insandır. Bu küçük insan, o büyük insanın bir fihristesi ve hülasasıdır. İnsanda bulunan numunelerin büyük asılları, insanı ekberde bir zarure bulunacaktır. Mesela, nasıl ki insanda kuvve-i hafızanın vücudu, alemde levh-i mahfuzun vücuduna kat'î delildir. Öyle de, insanda kalbin bir köşesinde lümme-i şeytaniye denilen bir aleti vesvese ve kuvve-i vahimenin ile konuşan bir şeytani lisan, ve ifsad edilen kuvve-i vahime, küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini ve sahiplerinin ihtiyarına zıt ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini hissen ve hatsen herkes nefsinde görmesi, alemde büyük şeytanların vücuduna kat'î bir delildir. Ve bu lümme-i şeytaniye ve şu kuvve-i vahime, bir kulak ve bir dil olduklarından, ona üfleyen ve bunu konuşturan harici bir şahsı ı vücudunu ihsas ederler. 11. işaret delaletin şerrinden kainatın kızdıklarını ve anaasırı külliyenin hiddet ettiklerini ve umum mevcudatın galeyana geldiklerini Kur'an-ı Hakîm mucizane ifade ediyor. Yani kavmi Nuh'un başına gelen tufan ile semavat ve arzın hücumunu ve kavmi Semud ve Ad'ın inkarından hava unsurunun hiddetini ve kavmi Firav'ne karşı su unsurunun ve denizin galeyanını ve Karuna karşı toprak unsurunun gayzını ve ehli küfre karşı ahirette tekadü temeyyezu minel gayb sırrı ile cehennemin gayzını ve öfkesini ve sair mevcudatın ehli küfür ve dalalete karşı hiddetini gösterip ilan ederek gayet müthiş bir tarzda ve icazkerane ehli dalalet ve isyanı zecrediyor. Sual ne için böyle ehemmiyetsiz insanların ehemmiyetsiz amelleri ve şahsi günahları kainatın hiddetini celbediyor? El cevap. Bazı risalelerde ve sabık işaretlerde ispat edildiği gibi küfür ve dalalet müthiş bir tecavüzdür ve umum mevcudatı ala edecek bir cinayettir. Çünkü hilkatı kainatın bir netici-i azamı ubudiyyet-i insaniyedir rububiyeti ilahiyeye karşı iman ve itaatle mukabeledir. Halbuki ehli küfür ve dalalet ise küfürdeki inkârı ile mevcudatın illeyi gayeleri ve sebebi bekaları olan o netice-i azamı reddettikleri için umum mahlukatın hukukuna bir nevi tecavüz olduğu gibi umum masnuatın aynelerinde cilveleri tezahür eden ve masnuatın kıymetlerini Aynedarlık cihetinde Ali eden Esma-i İlahiyenin cilvelerini inkâr ettikleri için, o Esma-i karşı bir tezif olduğu gibi, umum masnuatın kıymetini tenzil ile o masnuata karşı bir tahkir-i azimdir. Hem umum mevcudatın her biri, birer vazifi aliye ile muvazzaf birer memur-u Rabbani derecesindeyken, küfür vasıtasıyla sukut ettirip, Jamit, fani, manasız bir mahluk menzilesinde gösterdiğinden umum mahlukatın hukukuna karşı bir nevi tahkirdir. İşte enva dalâlet derecatına göre az çok kainatın yaratılmasındaki hikmet irâbaniyeye ve dünyanın bekasındaki makası da subhaniyeye zarar verdiği için ehl-i isyana ve ehl-i dalâlete karşı kainat hiddete geliyor, mevcudat kızıyor mahlukat öfkeleniyor Ey cirmi ve cismi küçük ve cürmü ve zulmü büyük ve ayıp ve zenbi azim bir içare insan kainatın hiddetinden mahlukatın nefretinden mevcudatın öfkesinden kurtulmak istersen işte kurtulmanın çaresi Kur'an-ı Hakimin daire-i kutsiyesine girmektir ve Kur'an'ın mübelliği olan Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnet-i seniyesine ittibadır. Gir ve tabi ol. 12. işaret. 4 sual ve cevaptır. Birinci sual. Mahdut bir hayatta, mahdut günahlara mukabil hadsiz bir azap ve nihayetsiz bir cehennem nasıl adalet olur? El cevap. Sabık işaretlerde, hususan bundan evvelki 11. işarette katiyen anlaşıldı ki Küfür ve dalalet cinayeti nihayetsiz bir cinayettir ve hadsiz bir hukuka tecavüzdür. İkinci sual: Şeriatta denilmiştir ki cehennem cezayı ameldir fakat cennet fazla ilahi iledir. Bunun sırrı hikmeti nedir? El cevap: Sabık işaretlerde tebeyyün etti ki insan icadsız bir cüzi ihtiyarı ile ve cüzi bir kesb ile bir emri ademi veya bir emri itibari teşkil ile ve sübut vermekle müthiş tahribata ve şerlere sebebiyet verdiği gibi nefsi ve hevası daima şerlere ve zararlara meyal olduğu için o küçük kesbin neticesinden hasıl olan seyyiatın mesuliyetini o çeker çünkü onun nefsi istedi ve kendi kesbiyle sebebiyet verdi ve şer, ademi olduğu için abd ona fail oldu Cenab-ı Hak da halk etti. Elbette o hatsiz cinayetin mesuliyetini nihayetsiz bir azab ile çekmeye müstehak olur. Amma hasenat ve hayrat ise madem ki kes bir insani ve cüzi ihtiyari onlara illet-i mucide olamaz. İnsan onda hakiki fail olamaz ve nefsi emmaresi de hasenata taraftar değildir. Belki rahmeti ilahiyi onları ister ve kudreti rabbaniye icat eder. Yalnız insan iman ile, arzu ile, niyet ile sahip olabilir. Ve sahip olduktan sonra o hasenat ise ona evvelce verilmiş olan vücut ve iman nimetleri gibi sabık hatsız ni'ami ilahiyeye bir şükürdür. Geçmiş nimetlere bakar. Va'de ilahi ile verilecek cennet ise fazlı rahmani ile verilir. Zahirde bir mükafattır, hakikatta fazıldır. Demek seyyiatta sebep nefistir, mücazata bizzat müstehaktır. Hasenatta ise sebep haktandır, illet de haktandır. Yalnız insan iman ile tesahub eder, mükafatını isterim diyemez, fazlını beklerim diyebilir. Üçüncü sual. Beyanatı sabıkadan da anlaşılıyor ki, seyyiat, intişar ve tecavüz ile taaddüt ettiğinden, bir seyyiye bin yazılmalı, Hasene ise vücudî olduğu için, maddeten taaddüt etmediğinden ve Abdin in ve nefsin arzusuyla olmadığından hiç yazılmamalı veya bir yazılmalıydı. Neden seyyiye bir yazılır, hasene on ve bazen bin yazılır? El-Cevap Cenab-ı Hak kemal-i rahmet ve cemal-i rahimiyetini o suretle gösteriyor. Dördüncü sual Ehl-i dalaletin kazandıkları muvaffakiyet ve gösterdikleri kuvvet, ve ehli hidayete galebeleri gösteriyor ki onlar bir kuvvete ve bir hakikate istinad ediyorlar demek ya ehli hidayette zaaf var ya onlarda bir hakikat var el cevap haşa ne onlarda hakikat var ne ehli hakta zaaf vardır fakat ma teessüf kasırün nazar muhakemesiz bir kısım avam tereddüde düşüp vesvese ediyorlar akidelerine halel geliyor çünkü diyorlar eğer ehli hakta tam hak ve hakikat olsaydı bu derece malubiyet ve zillet olmamak gerekti. Çünkü hakikat kuvvetlidir. El hakku ya'nu ve la yu'la aleyh olan kaide-i kuvvet haktadır. Eğer o ehli hakka mukabil galibane gelen ehli daraletin hakiki bir kuvveti ve bir noktayı istinada olmasaydı bu derece galibiyet ve muvaffakiyet olmamak lazım gelecekti. El cevap Ehli hakkın malubiyeti kuvvetsizlikten hakikatsızlıktan gelmediği sabık işaretlerle kat'î ispat edildiği gibi ehli dalaletin galebesi kuvvetlerinden ve iktidarlarından ve noktayı istinat bulmalarından gelmediği yine o işaretlerle kat'î ispat edildiğinden bu sualin cevabı sabık işaretlerin hey'eti mecmuasıdır. Yalnız burada desiselerinden ve istimal ettikleri bir kısım silahlarına işaret edeceğiz, şöyle ki Ben kendim mükerreren müşahede etmişim ki yüzde on ehli fesat yüzde doksan ehli i salahı mağlup ediyordu. Hayretle merak ettim. Tetkik ederek katiyen anladım ki o galebe kuvvetten kudretten gelmiyor. Belki fesattan ve alçaklıktan ve tahripten ve ehl-i hakkın ihtilafından istifade etmesinden, ve içlerine ihtilaf atmaktan, ve zayıf damarları tutmaktan, ve aşılamaktan, ve hissiyat-ı ve avraz ı şahsiyeyi tahrik etmekten, ve insanın mahiyetinde muzır madenler hükmünde bulunan fena istidatları işlettirmekten, ve şan-ı şeref riya riyâkârâne nefsin firavniyetini okşamaktan, ve vicdansızca tahribatlarından herkes korkmasından geliyor. Ve o misüllü şeytani desiseler vasıtasıyla muvakkaten ehl Hakk'a galebe ederler. Fakat, vel muttaqin sırrı sırrıyla el-hakku ya'lu ve la yu'la düsturu ile onların o muvakkat galebeleri menfaat cihetinden onlar için ehemmiyetsiz olmakla beraber cehennemi kendilerine ve Cennet'i ehl-i Hakk'a kazandırmalarına sebeptir. İşte dalalette, iktidarsızlar muktedir görünmeleri ve ehemmiyetsizler şöhret kazanmaları içindir ki, hotfuruş, şöhretperest, riyakâr insanlar ve az bir şeyle iktidarlarını göstermek ve ihafe ve ızrar cihetinden bir mevki kazanmak için ehl-i Hakk'a muhalefet vaziyetine girerler. Ta görünsün ve nazar-ı dikkat ona celb olunsun ve iktidar ve kudretle değil belki terk ve ataletle sebebiyet verdiği tahribat ona isnat edilip ondan bahsedilsin. Nasıl ki böyle şöhret divanelerinden birisi namazgahı telvis etmiş ta herkes ondan bahsetsin. Hatta ondan lanetle de bahsedilmiş de şöhret pereslik damarı kendisine bu lanetli şöhreti hoş göstermiş diye darb-ı mesel olmuş. Ey alemi beka için yaratılan Vefani aleme müptela olan biçare insan. Fe beket aleyhi semâ'u vel ard? Ayetinin sırrına dikkat et. Kulak ver. Bak ne diyor. Mefhumu sarihiyle ferman ediyor ki ehli dalâletin ölmesiyle insan ile alakadar olan semavat ve arz onların cenazeleri üstünde ağlamıyorlar. Yani onların ölmesiyle memnun oluyorlar. Ve mefhumu işâresiyle ifade ediyor ki Ehli hidayetin ölmesiyle semavat ve arz onların cenazeleri üstünde ağlıyorlar, firaklarını istemiyorlar. Çünkü ehli iman ile bütün kainat alakalı kadardır, ondan memnundur. Zira iman ile halıkı kainatı bildikleri için kainatın kıymetini takdir edip hürmet ve muhabbet ederler. Ehli dalalet gibi tahkir ve zımni adavet etmezler. Ey insan, düşün. Sen ala külli hal öleceksin eğer nefis ve şeytana tabi isen, senin komşuların, belki akrabaların senin şerrinden kurtulmak için mesrur olacaklar. Eğer, racim deyip, Kur'ana ve Habibi Rahmana tabi isen, o vakit semavat ve arz ve mevcudat, herkesin derecesine nispeten, senin derecene göre, senin firakından müteessir olup, manen ağlarlar. Ulvi bir matem ile ve haşmetli bir teşyi ile, kabir kapısıyla girdiğin beka aleminde senin derecene nispeten senin için bir hüsn istikbal var olduğuna işaret ederler. 13. işaret, Üç noktadır. Birinci nokta Şeytanın en büyük bir desisesi, hakaik imaniyenin azameti cihetinde, dar kalpli ve kısa akıllı ve kasır fikirli insanları aldatır. Der ki, bir tek zat, umum zerrat ve seyyarat ve nücumu, ve diğer mevcudatı bütün ahvaliyle tedbiri rububiyetinde çeviriyor, idare ediyor deniliyor. Böyle hatsiz acı büyük meseleye nasıl inanılabilir, nasıl kalbe yerleşir, nasıl fikir kabul edebilir? der. Acı insani noktasında bir hissi inkâri uyandırıyor. El cevap. Şeytanın bu desisesini susturan sır Allahu Ekberdir. Ve cevab-ı hakikisi de Allahu ekberdir. Evet, Allahu ekberin ziyade kesretle şair-i İslamiyede tekrarı bu desiseyi mahvetmek içindir. Çünkü insanın aciz kuvveti ve zayıf kudreti ve dar fikri böyle hadsiz büyük hakikatları Allahu ekber nuru ile görüp tasdik ediyor ve Allahu ekber kuvvetiyle o hakikatları taşıyor ve Allahu ekber dairesinde yerleştiriyor. Ve vesveseye düşen kalbine diyor ki, bu kainatın gayet muntazamca tedbir ve tedviri bil müşahede görünüyor. Bunda iki yol var. Birinci yol mümkündir, fakat gayet azimdir ve harikadır. Zaten böyle harika bir eser, bir harika sanat ile çok acip bir yol ile olur. O yol ise mevcudat, belki zerret adedince vücudunun şahitleri bulunan bir zatı ehat ve samedin rububiyeti ve irade ve kudretiyle olmasıdır. İkinci yol, hiçbir cihet imkanı olmayan ve imtina derecesinde müşkilatlı ve hiçbir cihette makul olmayan şirk ve küfür yoludur. Çünkü, yirminci mektup ve yirmi ikinci söz gibi çok risalelerde gayet kat'i ispat edildiği üzere, o vakit kainatın her bir mevcudunda ve hatta her bir zerresinde bir uluhiyet-i mutlaka ve bir ilmi muhit ve hadsiz bir kudret bulunmak lazım geliyor ta ki mevcudatta bil müşahede görünen nihayet derecede nizam ve intizam ve gayet hassas mizan ve imtiyaz ile mükemmel ve müzeyyen olan nukuşu sanat vücut bulabilsin elhasıl eğer tam layık ve tam yerinde olan azametli ve kibriyalı bubiyet olmazsa o vakit her çeşitçe gayri makul ve mümtenî bir yol takip etmek lazım gelecek layık ve lazım olan azametten kaçmakla muhal ve imtinaa girmeyi şeytan dahi teklif edemez. İkinci nokta şeytanın mühim bir desisesi insana kusurunu itiraf ettirmemektir ta ki istiğfar ve istiâze yolunu kapasın. hem nefs-i insaniyenin enaniyetini tahrik edip ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin. adeta taksirattan takdis etsin. Evet şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Görse de yüz tevil ile tevil ettirir. Ve aynı rıdâ an kül aybin sırrıyla nefsine nazar rıza ile baktığı için ayıbını görmez. Ayıbını görmediği için itiraf etmez, istiğfar etmez, istiaze etmez. Şeytana maskara olur. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir peygamberi âlişan وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي dediği halde nasıl nefse itimat edilebilir? Nefsini ittiham eden, kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden, istiğfar eder. İstiğfar eden, istiaze eder. İstiaze eden, şeytanın şerrinden kurtulur. Kusurunu görmemek, o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek, büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse, o kusur kusurluktan çıkar, itiraf etse, afva ve müstehak olur. Üçüncü nokta, insanın hayatı ı içtimaiyesini ifsad eden bir desise-i şeytaniye şudur ki, bir müminin bir tek seyyyesiyle bütün hasenatını örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar, mümmine adabet ederler. Halbuki, Cenab-ı Hak haşirde, Adalet mutlaka ile mizan-ı ekberinde amale mükellefini tarttığı zaman hasenatı seyyata galibiyeti, mağlubiyeti noktasında hükmeyler. Hem seyyatın esbabı çok ve vücutları kolay olduğundan bazen bir tek haseneyle çok seyyatını örter. Demek bu dünyada o adalet ilahiye noktasında muamele gerektir. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemiyeten veya keyfiyeten ziyade gelse o adam muhabbete ve hürmete müstaaktır belki kıymetler bir tek haseneyle çok seyyiatına nazara af bile bakmak lazımdır halbuki insan fıtratındaki zulüm damarı ile şeytanın telkiniyle bir zatın yüz hasenatını bir tek seyyiye yüzünden unutur mümin kardeşine adavet eder günahlara girer Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa bir dağı setreder, göstermez. Öyle de insan garaz damarı ile sinek kanadı kadar bir seyyiye ile dağ gibi hasenatı örter, unutur, mümin kardeşine adavet eder. İnsanların hayatı içtimaiyesinde bir fesat aleti olur. Şeytanın bu desisesine benzer diğer bir desise ile insanın selameti fikrini ifsad ediyor hakayık imaniyeye karşı sıhhat-ı muhakemeyi bozuyor ve istikamette fikriyeyi ihlal ediyor. Şöyle ki, bir hakikati imaniyeye dair yüzer delâil ile ispatiyenin hükmünü nefyine delalet eden bir emare ile kırmak ister. Halbuki kaide-i ki bir ispat edici çok nefy edicilere tercih ediyor. Bir davaya müsbit bir şahidin hükmü yüz nafilere racih olur. Bu hakikata, bu temsil ile bak. Şöyle ki, Bir saray, yüzer kapalı kapıları var. Bir tek kapı açılmasıyla, o saraya girilebilir. Öteki kapılar da açılır. Eğer bütün kapılar açık olsa, bir iki tanesi kapansa, o saraya girilemeyeceği söylenemez. İşte hakiki imaniye o saraydır. Her bir delil, bir anahtardır. İspat ediyor, kapıyı açıyor. Bir tek kapının kapalı kalmasıyla,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 ve hayatı içtimaiyenin selametini dilersen ve sıhatı fikir ve istikameti nazar ve selameti kalb istersen muhkemat-ı kur'aniyenin mizanları ile ve sünnet-i seniyenin terazileri ile amal ve hatıratını tart ve kur'an'ı ve sünnet-i daima rehber yap ve eûdû billâhi mineş şeytânir ı de Hakk'a ilticada bulun İşte bu 13 işaret 13 anahtardır Kur'an-ı Mucizü'l-Beyan'ın en ahirki suresi ve e'udhu billahi mineşşeytanirracim'in mufassalı ve madeni olan esta'idhu billahi bismillahirrahmanirrahim kul e'udhu birabbin nas melikin nas ilahin nas min şerril vesvesil kannas el-lezi yuvesvisü fî sudurin nas minel cinneti ve annas suresinin hısn-ı ve kalay kapısını o 13 anahtarla aç, gir, selameti bul. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka alimul hakim. Rabbi a'udubike min hemazatish şeyatin ve a'udubike rabbi en yahdurun.